Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicilere, İlmihal programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bir Müslüman için oldukça önemli olan helal beslenme konusuyla ilgili bazı hükümleri, bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii bunları değişik kategorilere ayırmıştık. En başta bizim beslenmemizde önemli olan gıdaların cansız maddelerden, madenlerden olabileceğini, hayvanlardan olabileceğini ve bitkilerden olabileceğini söylemiştik. Ve özellikle de ağırlıklı yeri hayvansal ürünler oluşturduğu için, yani birkaç bölümdür bu hayvanlarla alakalı ve hayvan kökenli gıdalarla alakalı Dini hükümleri, yorumları, yaklaşımları sizlere açıklamaya çalışıyorduk. En son bölümümüzde de özellikle yani bu hayvanların, eti yenen hayvanların kesim usulleri ve dinimize uygun olarak onun yönlendirmeleri, onun hükümlerine uygun olarak usulüne uygun bir kesimin nasıl yapılması gerektiği, hangi araçlarla yapılması gerektiği ve nereden ne şekilde olması gerektiği üzerinde durmuştuk. Aynı zamanda da yine kesen kişinin hem kişisel özelliklerinin hem de dini mensubiyetinin önemli olduğunu ve o konudaki farklı bazı durumları da sizlerle paylaşmıştık. Yine en sonunda da yine dinimize özgü, dinimizin sembol değerlerinden önemli bir konuya değinmiştik. O da bu kesim sırasında Allah'ın bu hayvanlara, Allah'ın adının anılması ya da en azından Allah'tan başkası adına kesilmemiş olması noktasında durmuştuk. Ve zaman zaman da gerek Kur'an-ı Kerim'deki yasaklanan şeyler, gerek Hz. Peygamber'in yasaklamaları ve İslam hukukçularının da bunu tekitli bir şekilde ifade etmelerini sizlere belirtmiştik o da neydi o da şuydu domuzla ilgili yasaktı ve zaman zaman demiştik ki domuzla ilgili bilgileri sizlere ayrıca değerli toplu bir şekilde vermeye çalışacağımızı söylemiştik İşte bu bölümümüzde domuzla ve domuzla ilgili ürünlerle ilgili bazı hususiyetleri, bazı özel durumları, dini hükümleri sizlere yine açıklamaya çalışacağız. Ve ondan sonra da yine yiyecek ve içeceklerle ilgili helal haramlar konusuna devam etmeye çalışacağız. Şimdi domuz etinin yenilmesinin ayet ve hadislerle kesin bir şekilde haram olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette haram kılınan yani dört ana maddeden, ...dört temel maddeden birisinin e, özellikle domuz olduğu açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. E, ediliyor. Yani İslam bilginleri de e, yani fıkıhçılar da... ...yani gerek bu ayetlerden gerek Hz. Peygamber'in bu konuyla ilgili tutumu veya sözlerinden yola çıkarak... ...domuz etinin haramlığı ile ilgili e, net bir kanaate varmışlardır ve bu kesin bir şekilde haramdır demişlerdir. Çünkü ayetlerde riz olarak e, ifade ediliyor yani şey fısk aynı zamanda fısk olarak ifade ediyor. Fısk demek yani hak yoldan sapma. Riciz ise gerek maddi ve gerek manevi açıdan pislik ve murdarlık durumunu ifade ediyor. Ve bu, bu tabirler domuz hakkında kullanılmaktadır. Dolayısıyla yani sadece domuzun hani her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de domuzun etiyle ilgili bir yasaklıktan bir haramlıktan söz edilmişse de İslam bilginleri yani onlarla ilgili bu fısk ve riz yani pislik ve hak yoldan sapma ifadelerine dikkat dikkate alarak domuz ürünlerinin tamamını yani onun bütün organlarını, bütün cüzlerini ve oradan e, elde edilmiş bütün ürünlerin haram ve yasak kapsamında olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla domuzun eti dahil işte yağının, kemiğinin, sütünün ve diğer e, parçalarının her, hepsinin e, tüketilmesinin ve kullanılmasının, e, haram olduğu, caiz olmadığı konusunda İslam bilginlerinin ittifakı vardır. Yani bu konuda hani işte klasik dönemde e, işte yokluk zamanlarında e, zaruri durumlarda bir ayak e, kabı e, işte e, bir takım dikiş şu bu şeylerde kullanılabilir, kullanılmaz mı? Ufak tefek tartışmalar olsa da. Yani bunlar e, genel e, genel bir e, kabul görmemiştir. Yani genel kabul domuzun bütün ürünlerinin yasak olması yönündedir. Çünkü domuz daha önce işte haram konusunu ele almıştık. Haramları li aynihi, li gayrihi kısmına ayırmıştık. Domuz özü itibariyle yani li aynihi haram kapsamındadır. Ve sadece e, eti değil diğer ürünlerinin de haram olduğu konusunda icma meydana gelmiştir. Evet. Tabii e, günümüzde hani bu domuzun genel olarak domuz eti ve ürünleri bu şekilde ama günümüzde e, öyle bir durumla karşılaşıyoruz ki e, domuz ürünleri e, bir takım e, teknolojik e, endüstriyel işlemlerden geçirilmek suretiyle e, bazı gıdalarda, hem gıdanın bileşeni hem de katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir ve bunlarla ilgili de ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır yani esas tereddütler burada ortaya çıkmaktadır yoksa hani domuzun haram olması etinin diğer maddelerinin haram olması konusunda İslam ümmetinin herhangi bir tereddütü yoktur Hani bu domuz katkı maddeleri ile ilgili konuyu daha sonra daha sonra belki yeri gelince katkı maddeleri kısmında tekrar ele alabiliriz. Peki değerli izleyenler yani domuz neden haram kılınmış? Yani kısaca madem domuzla ilgili meselelere ele alıyoruz bu konuya da kısaca değinelim. Yani haram olduğu noktasında herhangi bir tereddüt yok. Şimdi acaba hani domuz zararlı olduğu için mi haram kılınmış yoksa bu dinimizin taabudi hükümlerinden olup yani teslimiyette kabul etmemiz gereken bir şey midir? Evet yani bazı bizim gerek klasik dönemde İslam bilginleri gerekse modern dönemde böyle akılla kavranan, deney ve tecrübeyle de sabit olan domuza ait bazı zararlardan bahsediyorlar. Yani domuzun yani insan sağlığına, insan tabiatına olumsuz bir etkisi olduğunu kabul ediyorlar, söylüyorlar. Yani hatta bu çerçevede bir takım işte domuzun bünyesinde bazı hastalıkları taşıdığı, ölümcül bazı hastalıkları yol açtığı, ee, bir takım kıskançlık e, ve benzerleri gibi e, duyguları ortadan e, kaldırdığı gibi e, bir takım yorum ve açıklamalar mevcuttur. Ama yani biz aslında yani bunu niye söylüyorum? Biz aslında e, yani İslam bilginlerinin de genel yaklaşımına göre bu zararları dolayısıyla değil de domuz yasağının taabudi hükümlerden olduğunu yani ne demek bu? Domuz yani bu tür zararları olmamış bile olsa, bir takım gelişen teknolojiyle bu zararlar bertaraf bile edilmiş olsa, hani zararlı olsa bertaraf edilmiş bile olsa, hatta hiç zararı olmamış bile olsa, Kur'an ve sünnette bu kesin bir şekilde yasak kabul edildiği için bir Müslümanın bir müminin de bunu Allah'ın bu emrine uyarak, büyük bir teslimiyetle bu zararları ya da faydaları dikkate alınmadan bunun haram olduğunu, yasak olduğunu kabul etmesi gerekir. Dolayısıyla hani domuzun haram oluşu kendisinde bulunan bir takım sağlık açısından zararlarda değil, doğrudan doğruya Allah'ın emrine dayandığını ve o şekilde kabul etmemiz gerektiğini bizim de ifade etmemiz gerekir. Bu Bunun için söylüyoruz. Hani Az önce ifade ettiğim gibi eğer bir takım tıbbi ya da bilimsel yollarla domuz yani bu şeylerinden arındırılmış bile olsa, zararlarından arındırılmış bile olsa bu yasak yasak olmaya devam etmektedir. Çünkü domuz değerli izleyenler dinimizde sembol niteliği taşıyan ...dinimizi sembolize eden yani bir e, İslam dinini diğer dinlerden, kültürlerden ayıran e, önemli bir e, yasaktır. E, bu tür yani şeylerde, gıdalarda da e, sembolik bazı yasakların olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Belki kısaca hatırlatmak gerekirse mesela Hz. Adem'e belli bir ağacın yasaklanması, ağacın meyvesinin yasaklanmış olması... ...Yahudilere mesela cumartesi av yapma yasağının getirilmesi... Mesela yine bugün e, bu bölümde ve daha önceki bölümlerde anlattığımız e, eti, e, bir etin helal olabilmesi için Allah'ın adıyla kesilmesi ya da Allah'ın e, Allah'tan başkası adına kesilmemiş olması bütün bunlar e, aslında hayvanın etiyle ilgili değil hatta sağlıkla ilgili şeyler değil e, tamamen e, Allah'ın emriyle ve imtihanıyla ilgili e, bir e, durumdur. Dolayısıyla domuz da aynı şekilde Allah'ın bir imtihanı ve İslam ümmetine getirmiş olduğu bir yasaktır. Yani bize düşen, bir mümküne düşen gönülden bir bağlılıkla bunun doğru olduğunu iman etmek, ilahi iradeye teslim olarak bu şekilde bunları tüketmekten kaçınmaktır. Değerli izleyenler, tabii domuz yasağı çok önemli bir yasak olduğu için, yani İslam'ı sembolize eden bir yasak olduğu için, ee, belki katkı maddeleri meselesini ele alırken tekrar söyleyeceğiz. Hani domuzun e, mevcut şekli değiştirilerek bir takım terkiplerle, bir takım e, farklı biçimlere sokularak, bir takım kimyevi değişimler de yapılarak e, bunun e, kullanılan hale getirilmez, e, getirilmiş olması... E, bu yasağı e, çiğnemek için bir gerekçe olamaz. tabii bu noktada belki domuzun sadece bu şekilde gıda olarak tüketilmesi değil de e, dinimizce bunun e, dinen değer verilen hukuken değer verilen bir mal olmadığını da e, belirtmemiz gerekir. Yani bizim fıkıhçılarımız domuz mütekavvim bir mal sayılmadığı için, yani mütekavvim demek şu demek, yani dince değerli bir mal kabul edilmediği için, bunların bir takım hukuki işlemlere de, konu edilmesi de yasak kabul edilmiştir. Mesela alınıp satılması, işte ithalatının, ihracatının yapılması, bunlar da yine yasak kapsamındadır. Müslümanın bu noktada bunlara da dikkat etmesi gerekir. Evet, domuzla ilgili bu açıklamalardan sonra, biraz da yine, bu hayvansal gıdalarla ilgili onları ilgilendiren bir başka konuyla ilgili hükümlerden bahsetmemiz gerekir. O da şudur. Av ve avlanma konusudur. Evet, av ve avlanma konusu hani bütün kültürlerde, bütün toplum toplumlarda önemli bir konudur. Çünkü yani insanlık ilk başlarda belki de hani besinlerini büyük ölçüde bu av ve avlanmayla temin ediyordu. Günümüzde de yine gerek e, sularda, gerekse e, karada e, yine bu avcılık yapılmaktadır. E, dolayısıyla e, dinimizin hani bunlardan bir kalması e, mümkün değildir. E, bunlarla ilgili e, hükümleri de e, ortaya e, koyması gerekiyordu ve koymuştur da yani bu konuda da bazı ölçüler getirmiştir. Yani kısaca kısaca bunlara da değinmekte yarar var. Şimdi av ve avlanma e, ne demek? Av e, aslında tabiatı itibariyle yani doğası itibariyle yabani olan ve e, insandan e, kaçan e, bir takım e, hayvanları e, etleri için, derileri ya da e, diğer kısımları için yakalayıp elde etmeye diyoruz. Yani avlanma demek bu demektir. Yani bu şekildeki av, e, avlanılan hayvanlara da av adı veriliyor. Yani av hayvanı da diyoruz ama doğrudan doğruya av da e, diyoruz. Dolayısıyla hani burada bir takım ifadeleri kullanırken bazen av diyeceğiz, bazen av hayvanı diyeceğiz. İkisinde de aynı şeyi kastetmiş oluyoruz. Fıkıh kaynaklarımızda, fıkıh kitaplarımızda bu konu ele alınıyor ve hatta bu konu bir bu konuya bir bab başlığı da tahsis ediliyor. Sayid deniliyor. Genellikle bu başlığı ifade etmek üzere sayid kelimesi kullanılıyor ve kitabı bu deniliyor. Bizim fıkıhta e, prensip olarak e, dinimizin e, bu avlanma konusundaki genel hükmünün helallik olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla eğer usulüne uygun bir şekilde avlanılmışsa e, belli av hayvanlarının her türlü av hayvanı değil ve usulüne uygun bir şekilde yapılmışsa belli meşru e, araçlar kullanılarak gerçekleştirilmişse bunların e, prensip olarak caiz ve mubah olduğunu e, söylüyoruz. Bu konuda ee, gerek ayetlerde, gerek hadislerde buna işaret eden ifadeler vardır. Mesela hani İhramla ilgili bir ayet-i kerimede وَاِذَا حَلَالْتُنْ فَاسْتَادُوا buyruluyor. Yani ihramdan çıktıktan sonra avlanabilirsiniz. Yani avlanın deniliyor da yani avlanabilirsiniz deniliyor. Yani bu, bu da bizim fıkıhçılar e, prensip olarak avın helal olduğunu, e, olduğuna delil olarak kullanıyorlar. Yine e, bazı hadis-i şeriflerde de e, avla ilgili bazı bilgilere, bazı e, önerilere, e, emir ve e, yasaklara e, dikkat çekildiğini görüyoruz. Ee, mesela burada önemli bir sınırlandırma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, tarafından yapıldığını görüyoruz. Yani, e, av hayvanlarının etlerini yemek e, niyeti olmadan e, yani sadece eğlenmek için, eğlence amaçlı, zevk için ve bir takım spor yapma amacıyla av yapılmasının doğru olmadığını e, buyuruyor e, Hazreti Peygamber yani hem bu hayvanlara bu şekilde eziyet veren, hayvan türlerinin yok olmasına yol açan, doğal dengeyi bozan bu şekildeki avlanmalara Hazreti Peygamber onay vermemiştir. Hatta çok önemli bir incelikle, önemli bir hassasiyetle Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanların böyle güvenli vakitlerinde, yani kendilerinin güvende olduklarını hissettikleri vakitlerde avlanılmasını yasaklamıştır ki mesela gece vakitlerinde avlanmanın doğru olmadığını buyurmuştur Hazreti Peygamber. Aynı şekilde yavru hayvanlara da yine dokunulmaması gerektiğini Hazreti Peygamber ifade etmiştir. Bu şekilde yavru hayvanların avlanmasını da yasaklamıştır. Hani günümüzde hakikaten gerek mevcut av hayvanlarının daha henüz Belli bir gelişme dönemine gelmeden avlanması, gerekse işte nesli tükenen bazı hayvanların avlanmasının Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyelerinde ve bu direktiflerinde, bu emirlerinde görmüş oluyoruz. Tabi bu av meselesi her dönemde tabii doğal dengeyi, tabiatı ve hayvan neslinin korunmasını çok ilgilendirdiği için e, bu konuda bazı yasal mevzuatlar da vardır. Öncelikle tabii ki bu yasal mevzuatlara da riayet etmek gerekiyor. Ama bunun yanında yani bu av hayvanlarının e, etlerinin helal olması açısından da yani gerek av hayvanında, gerek avcıda, e, gerekse e, bunun avlanma şekliyle ilgili de bazı e, hüküm ve prensiplerin olduğunu e, biliyoruz. E, i̇sterseniz e, biraz bunlardan bahsedelim. Mesela avcıda ne gibi e, şartlar aranıyor? Yani av, avın helal olabilmesi için, bir defa avın yenmesi için avcının e, şer'i hayvan kesimini gerçekleştirebilecek yeterlikte olması lazım. Hani daha önce anlatmıştık teskiye konusunu anlatırken, usulüne uygun bir şekilde kesimi gerçekleştirecek kişide bazı, ee, özelliklerin olmasına aramıştık. Mesela işte temiz gücünün olması gerekir, ee, efendim akıllı olması gerekir filan demiştik. Aynı şey av, avcıda da aranır yani av yapacak kişide de bu şartların bulunması gerekiyor. Yani teskiye ehil olması gerekiyor. Ee, bu durum tabi ehli kitap için de geçerlidir. Hani ehli kitabın kestiği helaldir demiştik Müslüman için. Aynı şekilde yani ehli kitap e, olup da Belli şartları taşıyan kişilerin avladığı hayvanların da caiz ve mubah olduğunu yine burada da söylememiz gerekir. Şimdi avcı yine avcı ile ilgili belki bir şart. Bu silahını kullanırken ya da e, av hayvanı kullanıyorsa mesela bir tazı gibi bir e, av, e, kuş gibi e, bunu avun üzerine salarken... E, mutlaka besmele çekmesi gerekir. Yani kendisi doğrudan silahını ateşlerken, doğrulturken ya da av hayvanını salarken mutlaka besmele çekmesi gerekir. tabii ki bu unutarak terk edilmesi e, müstesna, istisnadır. Unutarak terk edilmesi halinde ava bir zarar vermez. E, Tabi e, sadece hani böyle bir av niyeti olmaksızın, işte deneme atışı yapmak için, e, ...gelişik güzel bir atışta bulunuyor ve o, o sırada işte bir kuşa denk geliyor, bir tavşana denk geliyor. E, ya da e, köpeğini böyle av niyetiyle e, salmaksızın e, gidip e, av köpeği bir hayvan bulup getirirse bu, bunlar helal olmaz. Çünkü niyet önemlidir. Yani av niyetiyle e, gerek bir silahın e, ateşlenmesi gerekse bu hayvanın av niyetiyle salıverilmiş olması önemlidir. Hem besleme çek, e, besmele çekilmesi gerekiyor, hem de bu konuda niyetin bulunması gerekiyor. E, Tabi burada önemli bir nokta, e, av hayvanı e, ele geçirildikten sonra, eğer hala yaşıyorsa, e, onun usulüne uygun bir şekilde kesilmiş olması gerekiyor. Eğer kesme imkanı olduğu halde, kesilmeden hayvan ölmüşse o durumda hayvanın yenmeyeceğini daha önce hanım kesim usulünü anlatırken de söylemiştik. Av hayvanı için de bu durum geçerlidir. tabii av hayvanının kesimi hani ızdırari zorunlu kesim alanına giriyor. Evet av hayvanı vurulduğu anda ölürse eti yenir. Ama kesilme imkanı olduğu halde kesilmemişse o konuda eti yenmez hale gelmektedir. Ee, tabii hani av ele geçiriliyor ve can çekişiyor. Yani o can çekişiyor ise e, o anda kesilmesi gerekmez. Hani hemen can çekişme anında ise kesilmesi de gerekmez. O halde vefat etmişse hayvanın eti yenir. Yani burada önemli olan yaralandık ve ele geçirildikten sonra epey bir zaman geçmesine rağmen kesilmemişse o zaman mahsurlu hale geliyor. Ee, Hanefiler bu konuda belli bir süre de belirliyorlar. Diyorlar ki yani av hayvanı bir yara alır ve bu yaradan sonra yarım gün veya daha fazla yaşayacak durumda bulunuyorsa o hayvanın mutlaka kesilmesi gerekir. Ama daha az bir sürede ölmüşse o zaman kesilmeden de bu şekilde ölmesi halinde bu şekilde etlerinin yenilmesi de helal olur diyorlar. Bir nokta, bir önemli nokta da yine bu av hayvanı ile ilgili olarak bu av hayvanı mutlaka av için aldığı yaradan dolayı ölmüş olması gerekir. Yani bunu niçin söylüyoruz? Mesela av hayvanı bir yara almıştır. Ama o yara yüzünden değil de başka bir sebeple ölmüştür. E mesela nasıl olmuştur? Yaralandıktan sonra suya düşmüş de boğulduğu için ölmüştür. Yoksa o yaradan dolayı değil. Ya da bir yerden yuvarlanmış. Bir yamaçtan yuvarlanmış ve o yuvarlandığı için ölmüş yoksa o kanamadan dolayı ölmemişse eğer bu da tespit edilmişse yani sebebi av değil de başka nedene dayanıyorsa o zaman da yine bu av hayvanı yenilmez. Mutlaka düşme sebebiyle değil de o avdan dolayı vurulma sebebiyle hayatının sona ermiş olması gerekir. Ama burada tabii kafayı da, kafaları da karıştırmamak gerekir. Yani Mesela hani hayvana vurdun, o doğrudan doğruya düştü ve bu düşme sebebiyle öldü. O zaman bundan bir mahsur yok yani onun eti yenilebilir. Ama düşüyor, o zaman ölmüyor da daha sonra yuvarlanıyor, yuvarlandığı için ölüyor o zaman mahsurlu hale gelir. Yani bu noktaya da dikkat etmekte fayda var. Peki av hayvanında e, kullanılan yani avlamada kullanılan araçlar ne olacaktır? Ha, bu konuyu da yani iki gruba ayır, ayırmak lazım. Bir doğrudan doğruya av silahları var bir de av için kullanılan hayvanlar vardır. Ha, av silahları deyince işte tüfekti, o, oktu, e, mızraktı yani böyle bir yaralayıcı, öldürücü silahları e, kastediyoruz. E, av hayvanları deyince de mesela işte eğitilmiş köpekler olabilir. ...atmaca, şahin gibi yine eğitilmiş, av için eğitilmiş av hayvanları olabilir. Bunların her ikisiyle avlanmak da prensip olarak caizdir. Ancak bu e, avda kullanılacak aletin kesici ve delici olması gerekir. E, çünkü e, biliyoruz ki biz eğer ağır bir cisimle e, vurularak öldürülürse bir hayvan... E, ...gerek bu eti yenen hayvanlarda olsun, gerek, gerek av hayvanlarından olsun... Onların, onlar murdar sayılmaktadır çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili hani mevkuze tabir ediliyor, yani ağır bir cisimle vurularak öldürülmüş hayvan anlamında bu kullanılıyor ve bunların hani murdar kapsamında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla mutlaka kesici, delici olup yani av, avda hani kan akmasına yol açabilecek bir aletin kullanılmış olması gerekir. Av hayvanlarına gelince yani yine belirttiğimiz gibi bu hayvanların eğitilmiş olması gerekiyor yani av, av için özel olarak eğitilmiş olması gerekiyor. Ya bu bir hayvan da olabildiği gibi yani bir köpek de olabildiği gibi eğitilmiş şahin atmaca gibi kuşlar da olabilir. Yani eğitilmesi demek bunların bu bu hayvanların avladıkları avlardan yememiş olması gerekir. Bu özellikle köpekler için geçerlidir. Hani köpek ve benzeri hayvanlar için geçerlidir. Yani bu bu tür hayvanların eğitilmiş oldukları av için avladıklarından yememekle anlaşılabilir. Hani bir takım kuşların eğitilmiş olduğunu ise biz çağrıldıklarında gel, geliyorlarsa, dönüyorlarsa oradan anlarız bunların eğitilmiş olduklarını. Ee, tabii burada avdan yememe meselesi daha çok avcı köpekler için geçerlidir. Yani avcı e, kuşların onlardan hani bir miktar yemesinin e, çok fazla da e, mahsuru olmadığını söylerler. Sahibi tarafından bu köpek ya da kuşların sahibi de tarafından salı verilmiş olması önemlidir. Çünkü onu daha önce de hani niyet meselesinde söylemiştik. Yani av hayvanının kendiliğinden gidip tutmuş olduğu hayvanlar kendisinindir. O avcı için değildir. Hani bu konuda Hazreti Peygamber'den de bir hadis-i şerif nakledilir. Ee, yani diyor ki, köpek tuttuğu avdan yerse bu durumda ondan sen yeme. E, çünkü o avı senin için tutmamış, kendisi için tutmuştur e, buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E, Tabi bu tekrar söylüyorum. E, bu e, daha çok köpekler içindir. E, fakihler avcı kuşların avladıkları avlardan yemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Değerli izleyiciler, bu şekilde hayvansal ürünlerle ilgili fıkhi meseleleri, yani bunların yenmesi konusundaki fıkhi konuları, hükümleri sizlere kısaca şimdiye kadarki bölümlerimizde ve bu bölümde özetlemiş olduk. Bundan sonra bitkisel bazı gıda maddelerine geçmiş olacağız. Ve özellikle de bu noktada bir takım alkollü içeceklerin yani bitkilerden elde edilen alkollü içeceklerin hükmü konusuna ağırlıklı olarak işlemeye, ele almaya çalışacağız. Ama isterseniz şimdilik burada kalalım. Bir sonraki bölümümüzde. Bu meseleyi daha detaylı bir şekilde ele alırız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum.